faqad faza fawzan azima amma ba'd fa in astaqal hadith kitabullah wa khayra al hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah ifade üzere müellif rahimehullah şeyhül i̇mam Da'va Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimahullah Elfaz eşşirkiye, şirk olan, söylenmesi haram olan, sahibi söylediği takdirde hataya, şirke sahibini söylediği takdirde, telaffuz ettiği takdirde hataya, harama, şirke düşüren sözler bahsine başladığını, girdiğini biz sizlere beyan etmiştik. Bunu bu şekilde açıklamıştık.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 Zaman olarak ifade edilir Türkçe'ye. Biz bunu bu şekilde ifade ediyoruz. Seb ise sebetmekse ise sövmek ise onu yermek, sövmek manalarına gelir. Yani sadece bizim Türkçe'de hani küfür lafızlarıyla sövmek anlamında anlamayın. Yani onu yermek an an anlamında, ona lanet okuma anlamında daha geniş manada bunu anlamak lazım. Bunların hepsine Arapça'da ne deniyor? Seb kelimesi deniyor.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 İlk kısımdakinin hükmü şirk. Çünkü zamanı ne olarak görüyor ilk kısımdaki insanlar? O belayı onun getirdiğine inanan insanlar. Sebebi, müsebbibi olarak değil, faili olarak. O zamanın bunu belayı gönderdiğine inanan kimseler. Bu şirk, allah Teala Teala'ya ortak koşmak. Böyle insanlar varmış. Yani şimdi şaşırmayın. Allah Allah, yani zaman zamana da böyle bir şey yük yüklenir Yüklen, yüklenmiş olan insanlar çıkmış.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 Caiz olan bir e, niteleme. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mesela Lut kavminden bahsederken Lut Aleyhisselam başına gelen musibetle alakalı diyor. Asib Bugün nasıl bir gündür? Çetin, zor, sıkıntılı bir gün. Yani sen de diyebilirsin yani İstanbul'da 6-7 sene kaldık. Çok zor günlerdi, çetin günlerdi. Sen burada ne zamanı senin başına gelen o çetin, sıkı günlerin faili olarak itikad ederek bunu söylüyorsun ne de o başına gelen...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 Allah Teala'ya incitmiş olur. Allah Teala'ya eziyet vermiş olur. Tüm bazıları şaşırabilir, Nasıl olur da Allah Teala incinir? Evet, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de haber verdiği üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde verdiği üzere incinir. İncinmekten maksat yani şu değil. Zarar görür manasında değil. İncinmek ayrı bir şey, zarar görmek ayrı bir şey. İkisi arasında bir ne yok. Gereklilik bir telâzum yok.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 Haşra inanmıyor. Yeniden öldükten sonra yeniden dirilmeye inanmıyor. <gülüyor> Kıyamet'i inkar ediyorlar. Diyorlar ki: "Vekalu ma hiye illa hayatun ed-dunya." Bizim ancak yaşadığımız hayat nedir? Dünya hayatıdır. Bundan başka bir yaşantımız, yaşayacağımız başka bir yer yok. Nemutu ve nahya. Ölür ve ne yaparız? Diriliriz. Yani biz ölürüz bizden sonra ne var? Çocuklarımız gelir. Çocuklarımızdan sonra çekimleri şey, diyor ki bazı tefsir alimleri yani biz belli bir nesil sonra yine biz dünyaya başka bir bedende başka bir cisimde gönderiliriz bu şekilde inanıyorlar yenden dünyaya gönderile gönderile yani hiçbir şekilde yok olmayız. Oma yuhulikun ailleddehr bizi de ancak ne helak edebilir mahvedebilir zaman yani zamana ne yükliyorlar bakın dikkat edin eminen söylerken konuşmuştuk hatırlarsanız e zamana sömnenin çeşitlerinden bahsederken kimileri var ki fail olarak helakı getiren olarak kimi kabul ediyorlar? Zaman. وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّا الدَّهِرِ Diyorlar ki bizi ancak kim helak eder? Zaman helak eder. Bir grup da buna iman ediyor. وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ Allah Teala diyor ki onların bu konuda bir ilmi yok. Bu sözlikleri, sözler bir ilme dayalı söylenmiş sözler değil. اِنْهُمْ illa يَظُنُّنُ Onların bu sözlikleri şeyler vehimden ibarettir. Yanılgıdır, yanlıştır. Yani buradaki zannın manası ilim ehlinde, tefsir ehlinde diye yanılgı, vehem. <gülüyor> Sonra müellif Râhî sahih sahi olan e, bizlere e, İmam Müslim'in de rivayet etmiş olduğu hadisi getiriyor. Ebu Hureyra'da radıyallahu Allah'a rivayet olmuş hadiste. E, ne aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. "Qâl Allahu Ta'ala" diyor ki vesselam. Allah Ta'ala şöyle buyurmuştur. Zîni bunu Adem, İbnu Adem, Adem oğlu beni ne haber incitir? adam ol beni incittir. Ne yaparak? Yesub buddur. Zamana söverek, lanet ederek, o zamanı yererek beni ne yapar? İncittir. Bu ered dahru. Halbuki ne diyor? Ben zamanın hanım, Yaratanım. Bunun doğru tercümesi bu. Ben zamanım değil. Evet, mod mod tercüme ettiğiniz zaman ered dahru ben zamanım diye. Ne yapılabilir? E, moda mod tercümede böyle bir şey çıkabilir. Ama hadisin bir siyakı, kendinden sonra gelen bir sıbaki, siyakı var. Ona baktığımız zaman ne, ne diyor? Bakın hadiste Allah-u Teala. Ben geceyi ve gününüzü ne yaparım? Birbirinin ardına koyar, çeviririm. Yani allah Teala'nın kendisi zaman değil. Yani bir halik var allah Teala. Bir de mahluk olan, Zaman var. allah Teala burada ben zamanım derken, yani bu şekilde Arapça ifade edilirken, bunun manası ne? Hemen hadisin peşinde ifade edilen mana Ukallibu'l-Leyle ve'n-Nehâr. <gülüyor> Geceyi ve gündüzü ne yaparım? Peşi ardınca getiririm. Ne anlıyoruz bu hadisten? Şunu anlıyoruz. Yani bir insan, zamana sövdüğünde, onun Halik'i olan, onu yaratan olan, onu peş peşi ardına koyan, kime sövmüş oluyor? Allah-u Teala'ya sövmüş oluyor. Ve bu şekilde de allah Teala ne olmuş oluyor bu sözden dolayı, bu sövmeden dolayı incinmiş oluyor. Tevhidimiz, tevhidimizin yahut tevhidin kemale ermesini bir belirtisi, bir alameti de nedir arkadaşlar? Kişinin konuştuğu lafızlara, telaffuz ettiği kelimelere dikkat etmesi. Geçen haftaki derslerde de söyledik yani. Değil mi? Maşaallahu veşi'te kelimesi. Arapçada sen ve Allah, Allah ve sen ne dilersen kelimesi gibi. Değil mi? Ondan sonra köpek olmasaydı evimize hırsız girerdi sözleri gibi. İşte dedik alarm olmasaydı evimize hırsız girerdi gibi. Bu hapı içmeseydim hasta olurdum. Bunu çoğaltabilirsiniz bu lafızları. Tabii ki açıkladığımız tafsille, ayrıntıyla. Burada da yani zamana sövmenin tafsili ayrıntısı değil bu şekilde. Şirk olanı var. Haram olanı var. sana sıkı günleri, sıkıntılı günleri sıkıntılı yılları, sıkıntıyla nitelemek, vasfetmek var. Bunda caiz olan kısmı. Yani kalkıp da ilim ehlinden, ehl sünnet alimlerinin kimse bu hadisten istimbahat ederek, bu hadise dayanarak allah Teala'nın isimlerinden bir ismin de deher olduğunu, zaman olduğunu ne yapmamış? Kimse çıkıp da söylememiş. Çünkü Allah yaratan, zaman yaratılan. Yani bu ne naklen deliller ışığında mümkün ne de aklen mümkün. Ya yani sen zamanı ne yapamazsın? Allah Teala'ya bir eş, bir denk veyahut da Allah Teala'nın zaman olduğunu söyleyemezsin. Çünkü birisi halik, birisi mahluk. mahluk. Birisi halik, birisi mahluk. Tabii zahir hadislerin zahirine dayanan, hadislerin zahirinden hüküm çıkaran bir mezhep var. Ne mesele o? Zahiriler.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 Yani zaman derken onların kastettikleri zaman yani bu yaşanan şu anda yaşanan gün filan değil. Bunu kimse söylemiyor yani. Bu ümmete, İslam ümmetine nispet eden, kendini nispet eden kimse yani Allahu Teala'nın şu yaşanan gün, sene filan bunları kastetmiyor zamanla. Neyi kastediyorlar? Evvel evveliyet dedikleri kadim sıfatı olarak kendilerinin nitelendirdikleri Allahu Teala'nın kadim olduğunu yani Kendinden önce hiç bir şeyin olmadığı, ilk onun olduğu, evvel olduğu bunu anlatmaya çalışıyorlar bununla, dehile. Yoksa Allah Teala'yı yine ne yapmışlar? Yani Allah Teala Perşembedir, Cuma'dır. 2011'dir böyle bir şey. Kimse ne yapmamış, söylememiş. Yani bu hadisten bunu kimse bu şekilde çıkarıp e, hüküm ortaya koymamış. Ama buna rağmen yani söyledikleri mana bir bakıma doğru olsa bile bu, bu ismi allah Teala'nın isimlerinden kabul etmeleri nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Çünkü allah Teala'nın isimleri nedir arkadaşlar? Hem isimdir hem sıfattır. Hem isimdir hem sıfattır. Yani Halik dendiği zaman allah Teala'nın hangi sıfatı vardır aynı zamanda? Halk, yaratma sıfatı vardır. Değil mi? Razzak dendiği zaman ne sıfatı vardır? Rızık veren sıfatı vardır. Yani bunlar muştaktır. İsimden ne türer? Sıfat türel. allah Teala'nın o isimlerin her biri nedir? O sıfatlara sahiptir. Ama değer kelimesi, zaman kelimesi nedir arkadaşlar? Camit bir kelimedir. Yani bir sıfat içermez, bir mana içermez bu mana bu, bu şekilde. Ve aynı şekilde Allah Teala'nın isimleri esma alhusnadır. Ne demek esma alhusnada? Yani övgü var isimde. İsimlerinde övgü var. Ama zaman diye tek başına böyle bir şey ifade ettiğin zaman bunda bir övgü, yani husun yok. Övgü tarafı yok. Bu ve bunun benzer sebeplerden dolayı. Bu hadisteki eneddehru kelimesi cümlesi nasıl anlaşılmakta? Hadisin hemen peşinde gelen cümleyle anlaşılmakta. Ukallibu'l-leyle ve'n-nehâr. geceyle gündüzü ben ne yaparım? Peş ardına koyar çeviririm. Bu sebeple zamana söven kimse kime sövmüş gibi olur? Allah-u Teala'ya sövmüş gibi olur. Ve fi rivaya la tesubbuddehâr fe innallahu ve'dehâr. Bir ve'de ne yapmayın? Allah'a e, zamana sövmeyin. Ziya, zaman nedir? Allah'tır. Yani zamanı çeviren kimdir? Allah'tır. Evet. Devam edelim. Okuyalım dikkat çekilen konuları Levent. Dehre zamana sövmenin yasaklanması. Evet. Bunun Allah'ı incitmek olarak nitelenişi. Evet, bu, bu şekilde nitelemiş. Allah Teala bunu demiş ki ben inciniyorum. Biz Ehli Sünnet ve'l Cemaat olarak Allah Teala'nın diğer sıfatları ile ilgili söylediğimiz şeyin aynısını burada da söyleriz. Leysa kemis lihi şey Nese kemitliği şey vahuva semi ölbası onun benzeri yoktur onun misli yoktur incitme dendiği zaman aklına kimsenin ne gelmesin insanın incinmesi gelmesin Çünkü biz baştan kabul ediyoruz ki Nese kemitli şey onun benzeri misli yoktur buradaki lafız müşterektir Evet incinme lafzı insan içinde kullanılır değil mi Allah kendisi içinde kullanmış lafız olarak ortak bir lafız ama mana içerik olarak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 Çok dikkat edecek. Evet. ikinci bab'a geçelim. Dikkat ederseniz burada müellif rahimahullah'ın değindiği bablar, konular diğer kitabın başında önünde olan konulara nazaran daha ney? Kısa ve özet geçiyor. Çünkü <gülüyor> öndeki bablarda, önceki kısımlarda tevhidin temel konuları olan uluhiyet konularını ele almış amfiyat. Kalbi amellere değinmiş, e, zahir amellere, azaların amellerine değinmiş konula, bu konularda. Bu son işlemiş olduğumuz bablarda ise müellif ne yapıyor? Telaffuz edilen, telaffuz edilmesi, söylenmesi şirk olan konulara değiniyor. Bunlarla ilgili birer ikişer eliz ederek konuyu bize anlatmaya çalışıyor. Evet, ikinci konumuz: Ba buttesem mi ka alil kudah anahvihi. Hakimlerin hakimi. Kadıların kadısı ve buna benzer isimlerle isimlenmekle ilgili bab. Bunun hükmü nedir? Bununla ilgili bab. Şimdi biz biliyoruz ki hüküm kimindir arkadaşlar? Allah-u Allah Bu sebeple hakimlerin hakimi gibi, sultanların sultanı gibi, kadıların kadısı gibi bu tür ifadeler, bu tarz ifadeler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 Denemez. Ama mesela dedim ki şöyle denebilir. Türkiye'deki hakimlerin hakimi. Aydınlar diyor ki bu caizdir. Ürdün'deki hakimlerin hakimi. Yani burada ne yaptın sen? O kelimeyi daha çok sınırlandırdın, daralttın. Herkes ne, anla, ne söylediğini anlayabildi. Ama telaffuz ettiğin cümle şöyle olsa hakimlerin hakimi. Bu adam hakimlerin hakimi. Sultanların sultanı. Dediğin zaman Süfyan Uyayna Rahimahullah diyor ki misli şah şah şahansa şah. Şahan şah ne demek Türkmen arkadaşlar? Şahan şahların şahı. Şah ne demek? Padişah demek yani Sultan demek. Aynı bu bunun gibidir diyor Süfyan o yine. Yani Farsça'da şahan şah demek. Yani Türkçeye desen padişahların padişahı, sultanların sultanı diyemezsin. Evet. Diyor ki İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu, İmam Bukhari Edebül ül Müfret'te rivayet ediyor, İmam Müslim rivayet ediyor bu hadisi. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam, اِنَّ اَخْنَعَ ismin عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلُنْ تَسَمَّى مَلِكَ Allah katında diyor, isimlerin en aşağı olanı, en kötü olanı, en iğrenç olanı, bir insanın, مَلِكَ الْاَمْلَاكِ مَلِكُ الْاَمْلَاكِ mülklerin maliki,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 buyruğu anında rablan tatbik edilen uygulanan demek malik. Malik ise sahip olan demek. Malik ise sahip olan. İşte bir insanın melik emlak mülklerin sahibi yahut da mülklerin maliki gibi isimlerle isimlendirme, kendisini isimlendirmesi yahut insanlar onu övecek diye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 Haram olan sözlerdendir. Çünkü hakimlerin hakimi, mülklerin maliki, sultanların sultanı. Ne demek sultanların sultanı? Sözünün, buyruğunun tatbik edilen, kişiler arasında en çok sözü tatbik edilen, e, buyruğuna baş kaldırılmayan, kaldırılamayan, Tabii bu manada kevni buyruk, kevni emir. Ne diyoruz? Allah taradır.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 Yanlış bir ifade. Kadıların kadısı, hakimlerin hakibi ifadesi insanlar için ne bulamaz, Kullanamaz. Ve insanların en çirkini de kimdir arkadaşlar? Bu adamdır. Bu isimle isimlenen bu kimsidir. Evet. Dikkat çekilen konulara gelelim. Malikul emlak şeklinde isimlenmenin yasaklanışı. Evet. Mülklerin maliki, mülklerin sahibi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 Bu sıfatları içeren isimlere ancak Allah <gülüyor> ve Teala sahip olduğu içindir. Yani dikkat edin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hep kul olduğunu anlatmaya çalışmış insanlara. Yani biz kelime işaret getirirken Allah'ın kulu diyoruz önce ve elçisi diyoruz. Yani abdun la yu'bed. Ne demek Abdül la O bir kuldur. Kendisine ne yapılmaz? İbadet edilmez. Yani Aleyhisselatü Vesselam bakın hayatı boyunca peygamberliği döneminde allah Teala'nın karşısında hep zafiyetini acizliğini, kulluğunu ne yapmış? İnsanlara, sahabelerini açıklamaya çalışmış. Yani sahabeler otururken Nebi Sallallahu Aleyhi ve Vesselam yanlarına giriyor. Hepsi ayağa kalkıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor. Yani niye kalkıyorsunuz? Ayakta bekliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Otururken diyor, oturun diyor. Yabancıların acemin yaptığı gibi yapmayın diyor. Allah-u Teala bundan hoşlanmaz. Niye? Çünkü bunların hepsi insanları neye, neye götürecek belli bir süre sonra? Hı hı. Şirke. Şirke götürecek. Bunların hepsi birer ne olacak? Vesile olacak. Şeytan bunları kullanarak hep insanlara ne yapacak? Oyun oynayacak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisini aşırı meth etmeyi de nehyetmiş, yasaklanmış. La <gülüyor> tuturunike me atratil nasara ise binemmaryem.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 Öyle bir hale getirip bahsetmiş ki Allah Teala'nın ilminden daha da üstün tutar olmuş. Diğer bir baba geçiyoruz. Diyor ki müellif rahimullah babu, ihtiram esmâ Teala ve tâghir ismi ileciz Allah Teala'nın isimlerine ihtiram etme, saygı duyma ve bu saygı duyma babından hareketle bazı isimleri değiştirme babı. Şimdi Nebi Aleyhisselatü bir zat geliyor. Ebu Şüreyh adında sahabeden. Kendi kabilesi arasında, kendi kavmi içinde insanlara anlaşmazlıklarına hükmeden bir zat. Yani hadise, hadisin lafızlarından anlaşılan o ki ilim ehli de bunu bu şekilde söylüyor. Yani Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle hükmeden bir zat. Yani hakemlik yapıyor insanlar arasında. Bu sebeple de kendisine Ebu'l Hakem künyesi vermişler, takmışlar. Ebu'l Hakem diyorlar. Geliyor Nebi Aleyhissalatu Vesselam'a. Nebi Aleyhissalatu Vesselam da diyor ki yani senin adın nedir? Yani senin diyor çocuğun yok mu başka? Niye Ebu'l Hakem diyorlar sana? Var diyor. Ve onların adları diyor Şuray, Müslim ve Abdullah. O zaman diyor sen diyor Ebu Şerhsin diyor. Ebu'l Hakem misin? Çünkü hakem kelimesi Allah Teala'nın yani isimlerinden bir isim. Evet, insan da bu isimle isimlenebilir. Bunda bir sakınca yok. Yani allah Teala'nın isimleriyle isimlenebilecek bazı isimler var. allah Teala'nın isimleriyle isimlenemeyecek bazı başka isimler var. Mesela Allah ismiyle isimlenemeyiz. Değil mi? Rahman ismiyle isimlenemeyiz. Çünkü bu içerdiği mana bakımından, mana gözetildiği zaman sadece Allah'a has, Allah'a ait bir isim olduğunu anlaşılabiliyor. Ama Aziz, Kadir, bu isimler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 İlim ehli ihtilaf etmiş. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu adamın niye değiştirdi? Künyesini. Çünkü sahabe arasında bundan başka, bu sahabeden başka hakem ismine sahip başka kişiler de var. Onlara dokunmamış Aleyhisselatü Vesselam. Birçok ilim ehli diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada yol gösterme adına, bunun yani kerahiyet babından çok hoş olmadığını gösterme adına bunu değiştirdi. Haram olsaydı ne yapardı Nebi Sallallahu Aleyhisselam? Diğerlerinin hepsinin ismini Değiştirirdi. Hadiste şöyle deniyor: An abişureyhe an yukna Ebel hakem. Künye kelimesi arkadaşlar yani e, nebi aleyhissalat ve sünnetinden bir sünnettir. Yani her insanın yani bu sünneti hele hele Peygamberin sünnetine değer verdiğini söyleyen kişilerin ihya etmesi gerekir. Nebi aleyhissalat Vesselam çocuğu olsun olmasın kimselere künye künye vermiş. Şimdi bu zat geliyor. Künyesi de Ebu'l-Hakem. Fekâle lehûn nebi sallallahu aleyhi ve sellem innallâhu hakem. Peki. Yani, hakem, hüküm veren. Demek. Hakem, hüküm veren. Demek. Bu kimseye de ne demişler künye olarak? Ebu'l-Hakem. Hakemin babası. Yani böyle bir lafızda ne var? Kulağa hoş gelmeyen bir şey var. Velev o o kastedilmese bile. Hüküm verenin babası. Çünkü Allah Taala lemmi elit ölen miyulet, değil mi? Ne doğmuştur ne de doğulmuşdur. Onun çocuğu yoktur, babası da yoktur. Şimdi böyle bir laf söylendiği zaman, ebul Hakem, Allahü Vesselam Allah'ın ismini olan saygıdan dolayı diyor ki, bu adama, inna Allahu Hakem. Hüküm veren, hakim olan, hakem olan kimdir? Allah'tır. Wa ilayhihukum ve hüküm Konundur ona aittir. Hüküm o verir. Taqala inne qaumi izâ ihtelefû fî şey'in etûnî fa hakemt Diyor ki Abu Şuraih. Benim diyor aşiretim anlaşmazlığa düşerse o anlaşmazlığa düştüğü konuda bana gelir. Ben de onlar arasında hüküm veririm. Faradhiye kela kelal Ve Her iki grup da benim verdiğim bu hükme ne var? Razı olur. Fal قال Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar güzel bir şey. Onaylıyor onun yaptığı bu fiili. Yani insanları razı ederek arasında aralarında hüküm vermeyi Nebi aleyhissalatu vesselam ne güzel bir şey olarak niteliyor. Fe malaka <gülüyor> velad Aleyhissalatu vesselam ısrarla devam ediyor. Diyor ki: "Fe malaka velad çocuğun var mı? Diyor ki: "Kale Şuraih ve Müslim ve Abdullah." Kaç tane çocuğu var? Şuraih <gülüyor> el-Müslim ve, ve Abdullah. "Kal, "Femen ekberuhum?" Nebi sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, kim çocukların en büyüğü kim? Şimdi o sıralamış ama Arapçada o, bu sıralama büyükten küçüğe olduğunu ifade eden bir sıralama değil. Buradaki vav mücerredü'l-atf diyor ilimler yani Atfetmiş. Şu benim oğlum Şürey, benim oğlum Müslim ve benim oğlum Abdullah var." demek yerine "Çocuklarım Şürey, Abdullah ve Müslim." Ebu Aleyhisselatü Vesselam diyor ki en büyük kim? Bunların yaşça büyük olanı hangisidir? O da diyor ki Kult Şurayih. Şurayhtir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kal fe ente Ebu Şurayih. O zaman sen de nesin? Kimsin? Laka, künyen ne senin? Senin künyen de o zaman o halde Ebu Şurayih. Bu sebeple yani allah Teala'nın bakın en hoşlandığı isimler neler arkadaşlar? En sevdiği isimler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ifade ediyor ya. Abdullah, Abdurrahman, Ubeydullah. Bunlar hangi manalara geliyor? Allah'ın kulu, Rahman'ın kulu. Değil mi? allah Teala'nın en sevdiği isimler bunlar. Yani bizler de ne yapacağız arkadaşlar? allah Teala'nın tevhidin kemale erdiğinin, vacip olan tevhidin tahkik ettiğinin bir delili olarak allah Teala'nın isimlerine ne yapacağız? İhtiram edeceğiz.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 yani yok çocuklardan, erkeklerden yani hangisi ise ebna mesela iki tane çocuğun var büyük olan kız, küçük olan erkek nedir erkekten künyelenmen daha evladır, daha doğrudur. Evet böylece üç tane bab almış oluyoruz. Önümüzdeki hafta kalmış olduğumuz BAP'tan devam edeceğiz. Konuyla alakalı sorusu olan arkadaşlar varsa sizden sonra vereceğiz subhanekallahumma ve hamdülek la ilaha illallah ve töbü